Bir tohum ağaca durmuş Zulümlerin haklı bilindiği bir çağda Elimi uzatıyorum o aydınlık şafağa Derin soluklarla abanıyorum üstüne acının İçimde düğümleniyor sevdaya ait bütün sözler Konuşamıyorum Ama yılgın değilim Acılar emerek büyütülmüş bir gençliğin baharında, Düşlerinde o mavi geleceğin. Diyorum ki, hep hüzün kokmasın şarkılarım, Umutlar dalından koparılmasın, Sonbahar yağmasın saçlarıma, Aşk utanmasın. Üstüme ölümler yağıyor, Bütün yollar tutulmuş, yürüyorum. Ayak izlerimi silmiyor ölüm. Bir tohum ağaca durmuş içinde, bir gece...